Catherine Mansfield İdeal bir aile Seslendiren Akın Altan Yaylı kapıyı açıp üç geniş basamağa inerek sokağa çıkarken ihtiyar Mr. Neve o akşam hayatında ilk olarak ilk yazın tadını çıkaramayacak kadar yaşlanmış olduğunu hissetti. İlk yaz Ilık, canlı, yorulmak bilmez ilk yaz gelmişti. Altın rengi ışıklarına bürünmüş duruyor, onu bekliyordu. Herkesin önünde hiç çekinmeden ona koşup beyaz sakalında ezmiye koluna girip karşılayabilecek gibi değildi. Hayır, bir genç gibi neşelenemez, coşamaz, ilk yazı ayak uyduramazdı. Yorgundu, batmak üzere olan güneş, hala ışık saçtığı halde üşüyordu. Her yanı uyuşturmuştu sanki. Derken birdenbire, Bu coşkunluğa, bu pırıl pırıl hareketliliğe daha fazla dayanamayacağını, içinin boşaldığını, kalbinin sıkıştığını hissetti. Şaşkına dönmüştü. Orada kıpırdamadan durup bastonunu sallayarak onu, ilk yazı kolmak çekil başımdan demek istedi. Sonra... Gene öyle birdenbire, yolda rastladığı kimselere, bildiklere, arkadaşlara, tanıdıklara, dükkancılara, postacılara, arabacılara her zaman yaptığı gibi şapkasının kenarına bastonunu dokundurarak selam vermenin ne kadar yorucu bir iş olduğunu düşündü. Hele bu selamları verirken takınılması gereken tavırlar, ''Senin gibi daha kaç kişinin hakkından gelirim ben'' der gibi bakışlar. İhtiyar Mr. Neve, Öyle şeylerle uğraşacak halde değildi o akşam. Dizlerini yukarı kaldıra kaldıra ağır ağır yürüyordu. Sanki hava su gibi ağırlaşmış, katılaşmıştı da adamcağız ilerlerken zorluk çekiyordu. Eve dönen kalabalık pek aceleciydi. Tramvayların çınlıyışında, küçük arabaların çıkardığı seslerde, büyük, yaylı arabaların geçip gidişinde, her şeyde, her şeyde bir oluruna bırakılmışlık, Korkusuz bir umursamazlık vardı. Sadece düşlerde görülebilecek bir umursamazlık. Yazhanede gene öyle her zamanki gibi bir gün geçmişti. Değişik bir iş, ilgi çekecek bir şey olmamıştı. Harold öğle yemeğinden saat dörde doğru dönmüştü. Neredeydi? Ne yapmıştı? Bunları babasına söyleyemezdi. İhtiyar Mr. Neve kapının önündeki aralıkta müşterilerinin birini uğurlarken... Harold, bütün şıklığı, soğukluğu, kibarlığıyla, kadınların pek beğendiği o yarım gülüşüyle salına salına gelmişti. Ah, Harold çok yakışıklıydı, gereğinden fazla yakışıklıydı. Bütün kötülük de bundan çıkıyordu ya, hiçbir insanın öyle gözlere, öyle kirpiklere, öyle dudaklara sahip olmaya hakkı yoktu. Tehlikeli bir şeydi bu. Annesinin kız kardeşlerinin hizmetçilerin onu genç bir tanrı yerine koyduklarını söylemek hiç de aşırı gitmek olmaz. Her onda tapıyorlardı. Ne yapsa ne hoş görüyorlardı. Ta 13 yaşından beri annesinin para çantasını çalıp içindeki paraları aldığı, çantayı da aşçısının yatak odasına sakladığı günden beri kendisine hoş görmek isteyenlere pek çok fırsat vermiş, bol bol suç işlemişti. İhtiyar Mr. Neave Bastonunu kaldırımın kenarına sertçe vurdu. Harold'un bu hale gelmesine sadece ailesi neden olmadı, diye düşündü. Herkes şımartmıştı onu. Şöyle bir bakıp gülümsemesi yetiyordu. Önünde hepsi yerlere kapanıyorlardı. Yazanede de aynı geleneği devam ettirmek istemesine şaşırmamak gerekti. Ah, ah, olacak şey mi? Hiçbir iş başarılmış, kurulmuş, iyi para getiren bir iş bile olsa böyle oyuna gelmezdi. Bir insan ya kendini bütünüyle bir işe verirdi ya da hepsi, her şey, bütün o kurullu düzen gözlerinin önünde parçalanıp giderdi. Charlotte'da kızlar da herkes işini bütün bütün her olda devretmesini, kendini yormamasını, evinde oturup keyfine bakmasını söylüyorlardı. Keyfine bakmak. İhtiyar Mr. Neve hükümet binalarının önünde büyük palmiyelerin altında durdu. Yorulmuştu. Keyfine bakmak. Akşam rüzgârı karanlık yapraklarda hışırdıyor, ince sesler çıkarıyordu. Evde oturacak, sabahtan akşama kadar ellerini kenetleyip baş parmaklarını döndürecek, bütün hayatını harcayarak kurduğu işin, Harold'un güzel parmaklarının arasından kayışını, çözülüşünü, yok oluşunu düşünecekti. Harold ise hep öyle gülümseyecekti. ''Niye böyle mantıksızlık ediyorsunuz baba?'' Sizin yazıhaneye gitmenize hiç ama hiç gerek yok. Herkes yorgunluğunuzun yüzünüzden okunduğunu söylüyor. Ne diyeceğimizi, ne cevap vereceğimizi şaşırıyoruz. İşte koca eviniz, bahçeniz. Onlarla oyalanır gidersiniz. Hem hayatınızda da bir değişiklik olur. Ya da bir hobi bulun kendinize, bir şeye merak sarın. Derken dünkü bebek Lola, bilgiç bilgiç, çın çın öten sesiyle atılırdı. Her insanın bir hobisi olmalıdır. Yoksa hayatta katlanılmaz. Evet, evet, Harcourt Caddesi'ne çıkan yokuşu yorgun argın tırmanmaya başladığı sırada yüzünde acı bir gülümseme dolaştı. Mr. Neve hobilere dalsaydı, acaba Lola, kız kardeşleri, Charlotte nerede olurlardı şimdi? Pek merak ediyordu. Hobiler kentteki evin deniz kıyısındaki yalının, atların, golf oyunlarının, müzik odasında duran hanımların dans etsinler diye Altmış İngiliz lirasına alınmış olan gramofonun parasını ödeyemezlerdi. Hani bunları karısına, kızlarına çok gördüğünden değil. Hayır, hepsi de biçimli, birbirinden güzel kızlardı. Charlotte da herkesin ilgisini çeken canlı bir kadındı. Elbette böyle bir hayat süreceklerdi. Gerçekten de kentte onlarınki kadar ünlü başka bir ev yoktu. Başka hiçbir aile onlar kadar eğlenemezdi. İhtiyar Mr. Neve kaç kere sigara odasındaki masanın üzerinden sigara kutusunu uzatırken karısını, kızlarını, hatta kendisini övenleri dinlemişti. ''Siz ideal bir ailesiniz, sir. İdeal bir aile. Kitaplarda okuduğumuz, sahnede gördüğümüz aileler gibi.'' ''Bırakalım şimdi bunları dostum.'' diye cevap verirdi İhtiyar Mr. Neve. ''Şu sigaralardan bir tane alsanız beğeneceksiniz sanıyorum.'' Eğer bahçede içmek isterseniz kızlar çimenliktedirler. İşte bunun için bir türlü evlenemiyordu kızlar. Herkes öyle diyordu. Kimi isteseler evlenebilirlerdi. Ama evde çok eğleniyorlardı. Hep bir arada o kadar mutluydular ki kızlarla Charlotte, ah, ah, evet, evet, belki de öyle. Süsle Harcourt Caddesi boyunca yürümüş, köşedeki eve kendi evlerine gelmişti. Araba kapısı ardına kadar açıktı. Yerde taze tekerlek izleri vardı. Sonra beyaz boyalı büyük evle karşılaştı. Pencereleri açık, tül perdeleri dışarı uçuyor, pencerelerin önüne sıralanmış mavi saksılarda sümbüller. Araba yolunun iki yanında, bütün kente ün olan, ortancalar çiçekleniyor, geniş yaprakların arasında pembemsi, mavimsi çiçek kümeleri ışıl ışıl. İhtiyar Mr. Neve şöyle bir baktı. Bu ev, bu çiçekler, Hatta yerdeki bu taze tekerlek izleri. Burada gençler var, burada kızlar var." diyordu sanki. Hol, her zamanki gibi meşe sandıkların üstüne atılmış paltolar, pardösüler, şemsiyeler, eldivenlerle karanlık, sıkıcıydı. Müzik odasından hızlı, yüksek, sabırsız bir piyano sesi geliyordu. Aralık duran salon kapısından da içeridekilerin sesleri sızıyordu. "Dondurma da var mıydı?" diye sordu Charlotte. Oturduğu salıncaklı sandalyenin gıcırtısı duyuldu. ''Dondurma!'' diye bağırdı Ethel. ''Ah anneciğim, öyle dondurma görmemişsinizdir. Sadece iki çeşit. Hele biri kötü bir dükkan dondurması. Çilekli, sonra bir kağıt koymuşlar tabağa, trit gibi. Yemeklerin hepsi korkunçtu zaten.'' diye fısıldadı Marion. ''Hem dondurma zamanı da gelmedi daha.'' dedi Charlotte yavaşça. ''Niye insan yedikten sonra?'' Diye başladı Yetil. Ah doğru orası öyle sevgilim dedi Charlotte. Birden müzik odasının kapısı açıldı. Lola dışarı fırladı. İhtiyar Mr. Neve'yi görünce geri sıçradı. Neredeyse bir çığlık atacaktı. Canım babacığım. Ne kadar korktum. Daha yeni mi geliyorsunuz? Charles yok mu? Pardesünüzü çıkarmanıza yardım etseydi. Piyano çalmaktan yanakları al al olmuştu. Gözleri pırıl pırıldı. Saçları alnına düşmüştü. Karanlık bir yerden koşarak geçmiş de korkmuş gibi soluk soluğaydı. İhtiyar Mr. Neve en küçük kızına baktı, baktı. Onu daha önce hiç görmemişti sanki. Öyle bir duygu canlandığı içinde. Demek Lola buydu. Bu muydu? Ama o babasını unutmuş görünüyordu. Babası için durmuyordu orada. Bun buruşuk mendilinin ucunu dişleriyle tutup çekti. Tam o sırada telefon çaldı. Aaa! Lola hıçkırık gibi bir ses çıkardı. Babasının yanından hızla geçip gitti. Telefon odasının kapısı gürültüyle kapandı. O anda Charlotte bağırdı. ''Sen misin babamız? Gene yorulmuşsun.'' dedi Charlotte. Salıncaklı sandalyesini durdurup kocasına sıcak güzel yanağını uzattı. Parlak saçlı Yetil burnunu adamın sakalına soktu. Merya'nın dudakları sevgili babasının kulaklarında gezindi. ''Yürüyerek mi geldin babamız?'' diye sordu Charlotte. ''Evet, yürüyerek geldim.'' dedi ihtiyar Mr. Neve. Salonun büyük koltuklarından birine çöktü. ''Sevgili Ethel'' diye bağırdı Marion. ''Eğer babamız kendini yormak istiyorsa ona karışmaya hakkımız olamaz sanıyorum.'' ''Çocuklar, çocuklar'' diye onları yumuşatmaya çalıştı Charlotte. Ama Marion susmadı. ''Hayır, anne babamız siz bozuyorsunuz. Hiç doğru değil bu. Daha sert davranmalısınız.'' Çok yaramazlaştı artık. Yüksek, sert sesiyle parlak kahkahalarından birini attı. Aynada saçını düzeltti. Tuhaf. Küçüklüğünde yumuşak, çekingen bir sesi vardı. Hatta kekelerdi. Ama şimdi, söylediği ne olursa olsun, sadece, ''Şu reçeli uzatır mısınız baba?'' bile dese, sesi sahnede konuşuyormuş gibi çın çın ötüyordu. Harold senden önce mi çıktı yazıhaneden sevgilim?'' diye sordu Charlotte. Gene sallanmaya başladı. ''Bilmiyorum'' dedi ihtiyar Mr. Neve. ''Bilmiyorum. Saat dörtten sonra görmedim onu.'' Demişti ki, diye başladı Charlotte. Gazetelerden birinin sayfalarını çevirmekte olan Ethel tam o sırada koşup annesinin yanına oturdu. ''İşte bakın'' diye bağırdı. ''Söylediğim buydu anne. Kumaş sarı, şunlar da gümüş rengi. Beğenmediniz mi?'' ''Ver bakayım sevgilim'' dedi Charlotte. Uzanıp gözlüğünü aldı, taktı. Küçük tombul parmaklarıyla hafifçe vurup sayfayı düzleştirdi. Dudaklarını büzdü. Ağzının içinde yuvarlayarak yavaşça, ''Çok hoş.'' dedi. Gözlüğünün üzerinden Ethel'e baktı. ''Ama eteği beğenmedim.'' ''Eteği mi?'' diye bağırdı Ethel acıklı bir sesle. ''Asıl etek güzel.'' ''Verin anne, ben de bakayım.'' Maryn gazeteyi Charlotte'un elinden kaptı. ''Bence annem haklı.'' diye bağırdı. ''Fazla ağırlık veriyor etek.'' İhtiyar Mr. Neyve unutulmuştu. Geniş koltuğa gömülmüş uyukluyor, onların konuşmasını bir düşteymiş gibi duyuyordu. İlerisi gerisi yoktu bunun, iyice yorulmuştu, bitkindi, kendini tutamıyordu artık. Bu gece Charlotte'la kızlar bile fazla geliyordu ona. Hepsi de fazla. Fazla. Uyuklayan beyni başka bir şey bulamadı. Fazla zengindiler onun için. Uzaklarda bir yerde hepsinin, her şeyin arkasında, ötesinde, ufak tefek, bir deli bir kemik, yaşlanmış, çökmüş bir adam görünüyordu. Sonu gelmeyen merdiven basamaklarını tırmanan bir adam. Kimdi o? ''Bu gece giyinmeyeceğim.'' diye homurdandı. ''Ne dediniz babacığım?'' ''Hımm, ne, ne?'' ''İhtiyar Mr. Neil sıçrayarak uyandı. Onlara baktı.'' ''Bu gece giyinmeyeceğim.'' Diye tekrar etti. Ama baba, Lucille gelecek, Henry Davenport, sonra Mrs. Teddy Walker gelecek. Onların arasında artık büsbütün sırıtır bu kılık. Kendini iyi hissetmiyor musun sevgilim? Yorulacak değilsiniz ki. Charles, neci? Ama eğer canın hiç istemiyorsa... Charlotte duraladı. Peki, peki. İhtiyar Mr. Neve yerinden kalktı. Durmadan tırmanan o ufak adamın arkasına takılıp giysi odasına giden basamakları çıktı. Odada genç Charles onu beklemekteydi. Dikkatle, sanki çok önemli bir iş yapıyormuş gibi sıcak su kapının çevresine bir havlu sarıyordu. Genç Charles'ı pek severdi. Kırmızı yüzlü bir çocuk olarak, sobalara, şöminelere baksın diye eve alındığı günden beri en sevdiği adamıydı. İhtiyar Mr. Neve, pencerenin yanındaki kamış divana yaslanıp ayaklarını uzattı. Her akşamki küçük şakasını yaptı. Gidir bakalım şu adamı Charles. Charles, kaşlarını çatıp uzun uzun soluyarak adamın boyun bağındaki iğneyi çıkarmak için öne doğru eğildi. Ah, ah, evet, evet. Açık pencerenin yanında oturmak ne kadar hoştu. Çok, çok hoş. Güzel, tatlı bir akşam. Aşağıdaki tenis kortunda otları biçiyorlardı. Tırpanın çıkardığı yumuşak sesi duyuluyordu. Yakında kızlar tenis partilerine başlarlardı gene. Bunu düşünürken Meryon'un sesinin çınladığını duyar gibi oldu. ''Bu güzel doğrusu. Ah, bu kadar olur. Ah, bu çok güzel. Gerçekten güzel.'' Sonra taraçadan Charlotte'un sesi. ''Harold nerede?'' Sonra Ethel. ''Burada değil anne.'' Sonra Charlotte'un ağzının içinde yuvarlanan kelimeler... Demişti ki, ihtiyar Mr. Neve içini çekti, ayağa kalktı. Bir elini sakalının altına koyarak gen Charles'dan tarağı aldı. Beyaz sakalını dikkatle taradı. Charles ona katlanmış bir mendil, saatini, mühürlerini, gözlük kılıfını verdi. Oldu, tamam yavrum. Kapı kapandı. O gene divana uzandı. Yalnızdı. Yaşlanmış, çökmüş, ufak tefek adam... Bu kez ışıklı, gösterişli bir yemek odasına giden, sonsuz basamakları inmekteydi. Ne bacaklardı onlar, örümcek bacakları gibi, sıska, kupkuru. Siz ideal bir ailesiniz, sör, ideal bir aile. Ama bu doğruysa, niye Charlotte ya da kızlar durdurmuyorlardı onu? Niye o böyle yalnızdı, durmadan basamakları çıkıp iniyordu? Harold neredeydi? Ah, Harold'dan bir şey beklemenin yararı yoktu.'' ''Durmadan, durmadan aşağı iniyordu yaşlı, ufak tepek örümcek.'' Sonra ihtiyar Mr. Neve, onun yemek odasından geçip taraçaya çıktığını, karanlık bahçeden, araba kapısından, yazıhaneye doğru gittiğini görünce büyük bir korkuya kapıldı. ''Durdurun onu, durdurun onu, kimse yok mu durduracak?'' İhtiyar Mr. New sıçrıyarak uyandı. Giysi odası karanlıktı. Penceredeki ışık çekilmişti. Ne kadar uyumuştu? Dinledi. Büyük, havadar, karanlık evde uzak fısıltılar, uzak sesler dolaşıyordu. Belki de diye geçti aklından uzun bir zamandır uyuyorum. Unutulmuştu. Bütün bunların onunla ne ilgisi vardı? Bu ev, Charlotte, kızlar, Harold. Onlar üzerine ne biliyordu? Hepsi de ona yabancıydılar. Hayattan beklediğini elde edememişti. Charlotte karısı değildi. Karısı, karanlık bir kapı önü, bir şeyler sezmiş gibi, üzgün, üzgün, acı acı sarkan çarkı pelek çiçekleriyle yarı örtülü küçük ılık kollar boynuna dolanmış. Bir yüz minicik soluk bir yüz ona doğru uzanıyor sonra bir ses hoşça kal hayatım hayatım hoşça kal hayatım hangisi söylemişti bunu niye hoşça kal demişlerdi korkunç bir hata işlenmişti o kız karısıydı o ufak tefek solgun kız ondan ötesi Bütün hayatı bir düş gibi geçmişti. Sonra kapı açıldı. Genç Charles, arkasından vuran ışıkların ortasında durdu. Kollarını iki yanına sallandırarak genç bir asker gibi bağırdı. ''Yemek hazır, sir.'' ''Geliyorum.'' ''Geliyorum.'' dedi ihtiyar Mr. Neve. Son